Sayın dinleyiciler, burası Tegere'de, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hacı Bektaş'ın veri. Sahibi Enver Öğren, Genel Yelen Yönetmeni Rahim Er, Senaryo Mahmut Çetin'i.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 Bir aydır dergâhdan dışarı çıkmadılar da Kayseri'de Seyhalan Kalesi eteklerinde bir bostanımız vardır. Geçen hafta kavun açıyordum. Selamün aleyküm, kolay gelsin dostancı kardeş diye bir ses duydum. Baktım iki kamil insan.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 Amin.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 İzmit kayesini almakta vazifeydi. Akçakoca Bey'imiz bir de vasiyet bırakmış. İşte ne der baba dostumuz. İzmit için az meşakkat çekmedik. Ama ve ...onu İslam'ın mülkü yapmak... ...bize nasip olmadı. Orhan'ıma cümle hatlarım helal Şu var ki... ...İzmit alınmazsa...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 Mümin, kus abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükemmərdir. Mümin, şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin, temiz giyinir və temiz yer. Mümin, Allah'ın emir və yasaklarını başqa müminlərə də bildirir. Mümin,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 Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Haluk-un nehar Lâ Yezâl, Zül Celâl, birdir Allah anın birliğine. Resul-ü Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa, Ali i Evlâd-ı Resul-ü Müştebâ-i ı Ruhaniyetine,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 ...yol yabanlı pazarının güzergahı değil. Ama... ...kervan başı Bahad-ı Çelebi değil mi? Evet tak yemesi. Hemen koşup hocama haber vereyim. Efendim... ...Bahad-ı din Çelebi bir kervanla geliyorum. Öyleyse karşılayalım.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 Üzübektaş hazretlerinin biz buradayız. Bir diyecekleri var mıdır sözlerinin manası davettir. Bizi davet ediyor. Evet. Ben de aynı kanaat edeyim. Gidelim. Bu Allah adamından ordumuz için, kendimiz için, istikbalimiz için dua isteyelim. Evet. Dua isteyelim. Allah adamları, rasih alimler peygamber varislerdir. Öyleyse tez Hacı Bektaş-ı Veli Dergahına gidelim. Hayır duasını alalım. Hadi. Bu tarafa gelse. Aa, İslam sen misin? Atını bu tarafa sür. Bak yanımda Bostancı baba var. Öyle mi? Hemen geliyorum.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 Gelen taktirdara vergi vermeyi reddetmişsin. Kim? Ben mi? Hayır. Yalan. Otanmaza bak. Bir inkar ediyor. <Gülüyor> ah! Yapmayın. Vurmayın. Ah! Yalvarırım vurmayın. Bize vergini verseydin. Ah! ne olur. Ne vergi vermeyi reddettin? Sen Haşmetli Bizant İmparatoru'nun...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 Ne olur vurmayın Ben dedim ki mahsulün hepsini alırsanız Biz ne yaparız Biz aklı kalalım dedim Yalancık söylüyor ya. Hepini çok tuttunuz <gülüyor> İnsan hakkı için inanın doğru söylüyorum Bunu ayağından atımın kuyruğuna bağlayın Yavrum Çocuk yanım ağabeyim Ben Bu cezayı hak etmedim Yapmayın Yavrum Yavrum e, <gülüyor>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 ...karlı yüce dağlardan akan sular tertemizdir. <gülüyor> vay vay vay. Siz işi bayağı ilerletmişsiniz. <gülüyor> ne görüyorsun İslam? Aa, galiba dergahı. Evet, evet. Dergah görünüyor. Geldik sayılır. ...ama hazırlanılır gibi her tarafa kilimler... ...keçeler serilmiş ya. Kazanlar da tanıyor. <gülüyor> e, yine boğaz derdin. <gülüyor> Yok canım mesela dedik. Bak bak Orhan Bey'i karşılıyorlar. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk. Efendi hazretleri içeride sizi beklerler. Pekala. Hadi ağ. Hoş geldiniz. Hayır. Sultan kısmı enofmez. Şöyle buyurun. Sizi buraya kadar gördük. Ama neylersin ki devletin temelleri atıldı tem elinde dualı atılması lazım gay Se hocamız sizi bekliyor hemen geliyor Hadi çabuk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 Din Buyurun efendim İzmit'i düşünüyorum Yeniçeri İzmit Galatasını çevirmiş olmalı Mümkündür efendim Orhan Bey akıllı insan Hem haberimizi anladı Hem de kalkıp buraya kadar geldi Biz beyz Devlet umuru görürüz Meşgulüz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 kim hangisine tutunursa kurtulur Eşhedü enne Muhammedün gerekti Bir başka programda buluşsa Fatin ile.